Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Ali İmran Suresi 130-163. Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Ribayı, faizi hele de kat kat arttırılmış olarak hiç yemeyin. Allah'ın azabından korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki, Kurtuluşa eresiniz. Bu ikinci aşamada başlangıç olarak faizin özellikle kat kat olanına kesin yasak getirilmiş, kurtuluşa ermek için Allah'ın emirlerine uygun yaşamak gerektiğine işaret edilmiştir. Aynı zamanda bazı ayetlerle faizin her türlüsü ve batıl kazanç yasak edildiğinden artık burada da azı yenebilir gibi mefhumu muhalifi Aksi mananın anlaşılması söz konusu olamaz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki, merhamete nail olasınız. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta, Allah rızası için sarf ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever. Takva sahipleri, yani Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, dünya malına karşı olan tutumlarında çocukluk safhasını geçmiş, fazilet safhasına ulaşmışlardır. Çünkü çocukluk safhasındaki insanlar, İhtiyacı olsun olmasın azıcık fayda umduğu şeyi elde etmek için çırpınırlar ve onu elde edemeyince rahat edemezler. Açgözlü ve bencildirler. Elindekini kimseye vermemeye ve göstermemeye çalışırlar. İkinci safadakiler gözünü dünyaya dikmeyip kanaate ulaşanlardır. Üçüncü safadakilerse takva sahipleri olup maddeye bağımlılıktan kurtulup İslami ölçüde ...kendisine yetecek olandan fazlasını Allah rızası için bollukta ve darlıkta sarf ederler. İşte bunlar muhsinlerdir. Mevlana'nın da ifade ettiği gibi, süt emen çocuk dadıdan vazgeçti mi yemek yemeye başlar. Artık onu bırakır gider. Sen topraktan biten taneler gibi yerin sütüne, maddesine bağlanmış ona alışmışsın. Kalplerin gıdasına alış da... Bu sütten kesilmeye bak. Yoksa ot gibi ayağın yere bağlı. Hakikate erişemez de bir yelle başını sallar durursun. Takvaya ve ihsana ulaşamaz, çürüyüp gidersin. Ve yine onlar çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlar ki? Bir de onlar işledikleri günah ve hatalı işlerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve alt tarafından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten mü'minseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız, Bedir gazvesinde düşmanınız olan o kavimde benzeri bir yara almıştı. İşte biz o günleri bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan... Sabır ve sevaat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz, savaşıp ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi, şehit olmayı temenni etmiştiniz. Oysa Uhud'da onu gördüğünüz halde seyirci gibi bakıp duruyordunuz. Bedir şehitlerine imrenenlerin çoğu, Uhud gazvesi sırasında sözlerinde metanet gösterememişlerdi. Muhammed sadece bir Rasuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde eski dininize gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerinde geriye dönerse, elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükrü yerine getiren muahitlerin mükafatını verecektir. Uhud gazvesinde müşrik Abdullah bin Kamiya'nın attığı taş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü yaralamış, dişi kırılmıştı. Bunun üzerine o, onu öldürdüm diye yalan yaymıştı. Bu yüzden asab paniğe kapılmıştı. Bunun üzerine bu ayet indirildi. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, başta Hazreti Ömer radıyallahu anh olmak üzere sahabe müthiş bir üzüntü içindeydi ki, Hazreti Ebubekir radıyallahu an anh bu ayeti okuyunca hepsi gerçeği kabullenip sakinleştiler. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölüm yoktur. Ölüm vadeye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ibadet ve itaatiyle ahireti ve sevabını isterse kendisine de ondan veririz. Şükrü yerine getirenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki, onlarla birlikte Allah herleri birçok cemaat savaştı da, Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı gevşeyip yılmadılar. Zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever. Onların bu anlardaki sözleri, Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklılık ver ve kafirlerin güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsaneyle demekten başka bir şey değildi. İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, Mükafatını hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah güzel hareket edenleri sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara, inkarcılara itaat ederseniz, sizi ökçeleriniz üzerinde gerisin geri küfre çevirirler de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanların durumuna düşersiniz. Gayrimüslimlerin birçoğunun gayesi, öteden beri kendilerine hasım gördükleri İslam'ı kökten yok etmek ve Müslümanları dinlerine ya da dinsizliğe çevirmek olmuştur. Bunu da ya onları sömürge yapmak veya yerli yandaşları eliyle önce aşağılık kompleksine itip batıcı, ilerici, çağdaş olma imajıyla kültüründen koparmak, İslam'ı ve Kur'an'ı hayatlarından dışlatmak veya onu, göstermelik olarak bazen kullanan bir toplum haline getirmek, aynı zamanda İslam'a aykırı yönleriyle kendi Hristiyan ve Yahudi kültürünü benimsetip yerleştirmek, ferdi ilahlaştırmak suretiyle yapmışlardır. Bazen de bunu İslam'a ya açıktan ya da içten içe düşmanlık yapan münafıklar üretmek suretiyle yaparlar. İşte Yüce Allah buna karşı müminleri uyarmaktadır. Halbuki Mevla'nız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin. O, yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği put ve benzeri şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Gerçekten Allah size olan yardım vaadini doğruladı, yerine getirdi. Hani onun izniyle onları Uhud'da kırıp geçiriyordunuz. Fakat sevdiğiniz zaferi ve bıraktıkları ganimeti size gösterdikten sonra peygamberin verdiği emir hakkında gevşediniz, yerlerinizde kalıp kalmamak hususunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz kiminiz dünyayı ganimeti istiyor kiminiz de emre bağlı kalarak ahireti istiyordu sonra Allah sınamak için onlara karşı başarıdan sizi geri koydu yenilgiye uğrattı bununla beraber sizi bağışladı Allah müminlere karşı çok lütufkardır Uhud gazvesinde aynayn gediğine yerleştirilen nöbetçi okçular, düşmanın bir an bozulması üzerine ganimet alınıyor zanlıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden emir gelmeden yerlerini terk etmişlerdi. Mekke'li müşrikler de hemen oradan geçerek Müslümanları arkadan sarmışlar ve Müslümanlar bunun üzerine birden paniğe kapılmışlar, kaçmışlardı. O vakit Uhud gazvesinde... Peygamber arkanızdan ''Ey Allah'ın kulları ben Allah'ın peygamberiyim bana gelin'' diye çağırdığı halde siz sürekli savaş meydanından uzaklaşıyor kaçıp dağa çıkıyor kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonunda Müslümanlar savaşı da Allah'ın bağışlamasıyla tekrar toparlanıp mutlak bir bozgundan kurtuldular ve müşrikleri Mekke'ye doğru kovaladılar. Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe, kederin arkasından Allah üzerinize öyle bir güven ve bunun yol açtığı bir uyku hali getirdi ki, o hal içinizden bir kısmını sarıyordu. Münafık olan diğer bir kısmı da canlarının derdine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye devrindeki gibi haksız bir zanda düşüncede bulunarak bu işten bize ne diyordu. Ey Resulüm! Bütün iş, yetki ve karar Allah'ındır. Onlar senin huzurunda açığa vuramadıklarını içlerinde gizliyorlar ve bu işte bizim bir payımız olsa, sözümüz tutulsa veya Muhammed'in vaadi yerine gelseydi biz burada öldürülmezdik diyorlar. Resul yine de ki evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar devrilip ölecekleri yerlere mutlaka çıkıp gideceklerdi. Bu, Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah, sinelerdekini hakkıyla bilicidir. Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istemiştir. Tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır. Halimdir, cezada acele edici değil, mühlet vericidir. Ey iman edenler! Siz sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman ölen kardeşleri için eğer yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen o kafirler gibi olmayın. Allah bu sözlerini onların kalplerinde derin bir hasret yarası kılmıştır. Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah tarafından kazanacağınız bağışlanma ve rahmet onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki, sizler ölseniz de, öldürülseniz de, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ey Resulüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen, Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet. Onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan, onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet O sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin ganimete ve emanete hıyaneti olacak şey değildir. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği o şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı hiç haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam verilir. Bedir gazvesinde ganimetlerden bir kadife kumaş kaybolmuş, münafıklar, onu herhalde peygamber almıştır diye iftira etmişlerdi. Ayet, bu olay üzerine nazil olmuştur. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışımına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O, ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar, Allah'ın rızasını kazanmada ve fazilette Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Ali İmran Suresi 130-163. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan... Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul